Konuyu aslında aynı minvalde başka açıdan biraz açmak istiyorum. Bizim nesille alakalı. Z kuşağı diyorlar ama yani adı çok önemli değil. Başka bir kuşak da olsa bu kuşak benim ve benim alt dönemlerim. Bu ailenin müdahale etmesine hayatlarını, annelerini, babalarını karıştırmasına biraz da aslında kendileri sebep oluyorlar hocam. Her şeyi Kız, kadınlar evde erkekler de babalarıyla anneleriyle sanki bir konuşma ihtiyaçları var. Evlerindeki mahrem meseleleri de annelerine babalarına açınca anneler babalar da bu sefer işin içine giriyorlar. Yani biraz da burada. Ama bir dakika biz e, bu evlendiği gün başlayan bir sorun olarak bunu konuşmuyoruz ki büyütürken yani onu 5 yaşındayken 1 yaşında gören annenin suçu bu. 10 yaşındayken 5 yaşında gören yani çocuğun fiziki yapısıyla melekeleri arasında denge kuramayan anne babanın sorunu bu. Yani bundan 20 sene önce belki ya da 30 sene önce yaz tatili olunca çocuklar ne yapıyorlardı hocam? Bir inşaat dahil bir dükkan dahil çalışılıyordu değil mi? Hatta zenginlerin zenginlerin çocukları bile çalışıyordu. çalışıyordu. Yani bu bir eğitimdi. Tarla'da sen çalışmadın mı Tabii, tabii hocam. hocam. Yani fakat e, dikkatini çekmiştir. Şimdi e, üç tekerlekli e, çocuk bisikletleri var hocam. Arkada şöyle bir sopa var. E, çocuk hiç pedal çevirmiyor. Baba kumandayı arkadan e, ve iterek yapıyor. Bu mesele hocam benim çok dikkatimi çekmişti. Biz kendi bisikletimizin tekeri patladığında kendimiz tamir ederdik. Şimdi çocuk pedal çevirmiyor. Hocam şimdi hiç pedal çevirmeden bisiklete binilir mi yani? Pedal çevirmeden binersen o zaman birçok şeyi de böyle e, hazır beklersin yani. Bunun adı merhamet olabilir mi? Değil. Yani ama onu merhamet için aman çocuk eziyet çekmesin diye yapılıyor. Bunun adı Suni merhamet, gereksiz merhamet bu. Zararlı merhamet. Yani balon gibi şişiriyorsun çocuğu. Bu kelebeğin uçmasını engellemek, engellemek üstü yani. bu. Başka bir şey değil. Evet. Bir Kızılderili, geçen dersimizde de bahsetmiştim. Kızılderililerde erkek olmanın tek bir şeyi var. Kriteri var. Çocuk sabahleyin kendi kendine uyanacak ve ava giden avcıların arasına katılacak. Kaç yaşında olursa olsun eğer kendi başına uyanmış, o sefere katılmışsa erkek addediliyor. Yoksa ergen, çocuk ergenliğe bitiriyor. başlamış. Yoksa çocuk sayılıyor. Küçük ağaç diye çocuk dedesine diyor ki dedesiyle Ben diyor artık ergen olmak, erkek olmak istiyorum. Olur biliyorsun diyor nasıl olacağın. Tamam sabah erken kalkacaksın. Tamam sabahleyin dede çocuğu kaldırmıyor. Fakat evde ne kadar eşya var hepsini gürültülü kullanıyor. Yani müdahale ama direkt bir müdahale Böyli. değil, dolaylı bir müdahale. Çocuk o gürültüye uyanıyor ama kendisi kalkıyor. Ona hadi kalk, ava gidiyoruz kimse demiyor. Yani belki ebeveynin böyle Bunu bir yol geliştirmesi tabii. lazım. Şeyi dikkatimi çekmiştim. Peygamber Efendimiz'in çocuklarla özellikle konuşurken emir kipi kullanmadığına dair bir metin okumuştum yanlıklar var. Ya. E, gel, git, otur, kalk değil. Gelir misin? Gider misin? Yapar mısın? Eder misin tarzı. Çünkü bunun kararını çocuğa veriyoruz. Yaparsa da yapmasa da zaten onun fikrini alıyoruz. Yap dediğin zaman çocuk müdahale ediyorsun. Çocuk yapmazsa asi pozisyonuna düşüyor. Yani bu bile bir şey. Çocuğu müdahale etmeden ya da müdahaleyi onun kabullenebileceği sınırlar içerisinde tutarak evet. yapmak diye düşünüyorum ben şahsen. Şimdi burada e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den konuşuyoruz da bana gelen sorularda en böyle vurucu ilk yüz soru, gençlerin sorusu. Hocam ashab çocuklarını evlendirirken gelinlerini baba evine mi alıyorlardı? Soru anlaşıldı mı? Ha, evet, ben anladım. özetledim tabii bu evet. farklı usuluklarla soruluyor. Genelde de bunu bayanlar soruyor, genç kızlar soruyor. Çünkü işte bizim burada dairemiz var, yan dairede de siz durun, mutfağımız bir tane olsun, akşam yatmaya gidersiniz. Kültürü bu 5-10 senedir o da kalkmaya başladı. Bunu ben çok merak ettim. Elimizde böyle istatistik yok. Yani filanca evlendi de işte Peygamber Efendimiz'in sahabesinden babasının yanında mı kaldı? Böyle bir bilgi yok elimizde. Ama bulabildiğimiz kadarıyla şunu gördük. Zaten Ashab-ı Kıram böyle 3 artı birli evlerde yaşamıyorlar. Bir, eksi birde yaşıyor. Yani bir bahçe var. Bahçenin çevrilmiş bir bölümü var. Orada bir oda var. Odalar umumiyetle perdeyle bölünüyor. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Ayşe annemizde kaldığı evin kroküsü yaklaşık olarak var. Metrekaresine varıncaya kadar var. Bilgi var o evle ilgili. Onun dışında ashab-ı kiramın evleriyle ilgili 3 artı bir mi filan değilmiş. Yok ortada zaten. Eee o zamanki hayat tarzı da böyle büyük oranda. Ev kuruluyor. Hemen bir hurma bahçesinin kenarında e, kerpiçten evler çevriliyor, bir, bir odada ona atılıyor. Yani bahçeler evleştiriliyor. Şimdi burada bunu tespit ettim ben. Yani ashab-ı kiram gelinini evine almadı hiç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de böyle bir talimatı yok zaten. Ev kuruyorlar. Ev kurmakta o kadar zor bir şey değil yani. Yaklaşık bir oda olarak, ekliyorlar yani hocam o Oda eklemiyor. Bir yere bir oda yapıyorlar. Oda ekliyorlar ifadesi. Perde çekiyorlar o zaman. Ay perde misafir geldiğinde çekiliyor. ya yani başka bir ev kuruyorlar. Bu asabikiramda çocukları adam yerine koymanın işaretleri. Şimdi biz hep Üsam'e 17 yaşında ordu teslim etti peygamberimiz diyoruz. Bunu bu örneğe gelmiyorum. Bundan önce Üsam'e evleneceği zaman ona ev teslim ediliyor. Sıfır sıfırdan veriliyor. Bunun en canlı örneği Salih Hafız, İslamiyet'in ilk örgüt merkezinin adı nedir? Darül Erkam. Darül Erkam. Erkam kim? Erkam. On Erkam, İbni Erkam. Işten... Evet, Babasının adı babası da Erkam. Erkam evet. Kendi Erkam'ın oğlu Erkam. Bu delikanlının evini kullanmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir şeyi merak etmemiz lazım. Niye o evi kullanmış Efendimiz? Çünkü çocuk 17 yaşından küçük evlenmiş. Çok küçük evlenmiş çocuk. Bir çocuğun evinin ...kullanılabileceğini hayal edememiş müşrikler. Her yeri aramışlar, o evi aramamışlar. O evi aramamışlar. Çocuğun da nasibine bak. İslam'ın... ...işte o kozası olan... ...ilk günleri onun evine nasip olmuş. Bir de... ...hiçbir zaman Peygamber Efendimiz'le... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...zıtlaşacak bir aileden... ...olacağı düşünülmemiş yani. O ailenin de konumu var... Ama çok hoş bir hatıra bu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk. Bunun evinde kendi yedi içti. Işte. bir de Ömer'i mi orada bulacaklar yani. Ebu Bekir'in orada ne işi var? Denecek bir nasıl söyleyelim fırsatı değerlendirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii nasip meselesi ayrı bir şey ama buradan ben geliyorum. Yani... Biz şimdi 22 yaşında evlenmiş hatta belki 28 yaşında evlenmiş hala annesinden destekle, babasından destekle ekonomik olarak, fikir olarak hatta yatak odası ilişkileri olarak büyüklerin desteğiyle ayakta durabilen bir nesiliz bu modern çağda. Bu büyük ekonomik ve sosyal imkanların, sosyal medyanın olduğu çağda ama öbür taraftan 17 yaşına gelmemiş, 18 rüst yaşı ya o değil 17 yaşına gelmemiş. 16 yaşlarında Erkam İbni Erkam bu işi yaptığında 16 yaşında. Bir delikanlı yani bırak sen hanımıyla geçinmeyi, aile kurmayı İslam kurmuş çocuk ya. Evet. Ve 3 sene devam etmiş bu örgütlenme orada. Erkam işte Darül Erkam. Siyer'de okurken buna bir dikkat etmemiz lazım ya. Basit bir daürlerkam deyince Mekke'nin ağalarından birinin evi değil. Yani bir defa baba çocuğa ev açmış. Neresi bu? Yani bugün Safa Merve'nin kenarında, Safa Merve gidiş geliş güzergahının kenarında bir kayanın dibinde bir ev. Müşriklerin Kabe'ye direkt bakan cephesi olmadığı için müşriklerin dikkatini çekmemiş. Yani bir kömürlük gibi bir yer. Şimdi kömürlük de yok ya ne diyeyim ben abi. <gülüyor> Ar diye diyeyim. Depo yani. Eskiden evet. basit yerlere evet, kömürlük, kömürlük deniyordu de. değil mi? Odunluk, kömürlük. Şimdi köylerde vardır ama odunluk diyelim. Evet. <gülüyor> o odunluk. Gibi. Şimdi onların adı Müştemilat deniyor. yani. E, müştemilat kim bilecek hocam? Arapça'da kesmemiş. Biraz daha geriye gittim bak hocam. Evet tamam. <gülüyor> Ar diye kullanılıyor mu? Ar diye, Ar diye bir diye şey bile artık. Da yani ne bileyim sadece ev 3 artı 1 ya 4 artı 1. Şimdi öyle bir ev demek ki yani çocuğa bu imkan veriliyor bir de babasının da Müslüman olup olmadığı belli değil. Yani Cahiliyede bile böyleymiş o, hocam o zaman diyebilir miyiz? Ne yani? yazık ki cahiliyede de böyle yani adam yetiştiriliyor. Öbür türlü o adamı nasıl savaşa gönderdi? 17 yaşında nasıl savaşa göndereceksin ya? 20 yaşında nasıl savaşa gönderecek? Bırak savaşa göndermeyi. Markete nasıl göndereceksin? İşte hocam bu 17 yaşının bir öncesi var amaçta. Işte. yani yine anne babaların tavırları çocuğuna bakış açısı bunun temelde bu yatıyor. Hani kitaplarda geçiyor bir profesöre soruyorlar nasıl başarılı oldun da. Annem sayesinde diye cevap veriyor üstadım. Yani bir olay yaşadık diyor annemle. Nasıl bir olay yaşadınız diyor. E, diyor ben işte 5 e, yaşlarında 6 yaşlarında buzdolabından e, süt şişesini alırken düşürdüm. E, ve kırıldı şişe. E, ve mutfak e, süt oldu. E, annem geldi dedi ki yavrum ne güzel sütten bir göl yapmışsın. Biraz benimle oynamak ister misin bu gölde dedi diyor. Annemle oynadık diyor süt gölünde. Ee, sonra annem dedi ki yavrum herkes kendi hatasını kendi düzeltir. Bu e, sütü peşeteyle mi toplamak isterse süngerim vereyim dedi diyor. Ben de birini istedim toparladım diyor kendimce. Sonra annem geri kalanını düzelttikten sonra dedi yavrum bak dolabı böyle tutacaksın, şeyi böyle alacaksın, böyle kapatacaksın diye gösterdi diyor. Benim başarımın temelinde yatan bu olaydır diye bir açıklaması var hocam. Şimdi bir anne... Böyle bir olay yaşıyor çocuğuyla. Diğer bir profesöre de soruyorlar. O da annemdir diyor benim başarımı sebebi. O da şunu söylüyor. Her çocuk diyor okuldan geldiğinde anneleri derdi ki oğlum bugün öğretmen sana soru sordu mu? Ama benim annem derdi ki oğlum bugün öğretmene kaç soru sordum. Abi, bu, da çok çok, farklı. bu daha farklı. Bu, bu daha... çok farklı şeyler hocam şimdi. Yani o 17 yaşında o, o, yani Erkam 17 yaşının öncesi olmasaydı 17 yaşında Erkam olamazdı. Şimdi burada yalnız bir de şu var üstadım. Şimdi Erkam, Allah ondan razı olsun dinimizin ilk hücre evini kurmuş bir sahabe. Allah ondan razı olsun ne nasip dedi. Dileriz kıyamet günü onun bulunduğu yerlerde bulunuruz. Şimdi böyle yerlerde büyüdü o. Yani biz çocuk kundağa sarılıyor. Ev kundaklanıyor çocuk doğdu diye. Hiç yenikli, bilmem ne yani. Çocuğu sadece çocuğu kundaklamıyoruz. Ev bile kundaklanıyor artık. Kundağa sarılıyor, kundaklanıyor derken <gülüyor> hani yani ev bile çocuğun odası vesairesi dünyadan koparılmış çocuk büyütüyoruz biz. Bir toplumun ahlak sıkıntısından dolayı olsa can kurban öyle değil. Yani çocuk sokakta yürümeyi de bilmiyor yürüyecek sokak yok ayrı bir mesele ama sokakta yürümeyi bilmiyor çocuk o çocuk yani Erkan doğduğunda Allah ondan razı olsun kim bilir yılanlarla da oynamak zorunda kalmıştı akrebi eliyle yakalamıştı kim bilir yani sineklerle mücadele ederek Hayat büyüdü doğal, e, yani bir doğallığı yüzde yüz yaşadı evet, diyelim yüzde evet. yüz doğallık yaşayarak büyüdü biz yavrularımızın doğallığını engelliyoruz fark ederek etmeyerek yani bir itham değil bu. Belki de zorunluluktan kaynakları. Onun için Anadolu'nun yakın yıllara kadar köylerinde büyüyenler şehirlerinden daha iyi yaşadılar. Hayata daha sağlam tutundular. Yani her şeyin otomatikleşmesi şimdi dijitalleşmesi her şeyin. Yani mesela e, hem de Konya'da bir Müslüman'ın evini ziyaret ettim. Böyle yaklaştık kapı açıldı. Girdik kapandı. Bana böyle şov yapıyor zannettim. Meğer e, otomatik evmiş her şey. Her şey otomatik. Dedim kazara el ettik kesilirsenin dışarıda mı kalacaksın sen dedim ya. Yok onun yedek anahtarı var filan. Nerede yedek anahtar İçerideymiş. Onu da o zaman keşfetti. <gülüyor> anahtar içerideymiş. Yani bu nimet buna itiraz yok. Ama hayat değil.